Çocuk Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba. Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Dört e, programcımız bizlerle beraber, 10 yaşında, dört küçük düşünürümüz. Kuzey Sarp, Ömer, Faruk, Ece ve Duru. Onlar da size bir merhaba demek isterler. Merhaba. Merhaba. merhaba. merhaba. Hoş geldiniz hepiniz. Biz her hafta olduğu gibi felsefe yapmaya devam ediyoruz. Geçen hafta Julia Donaldson'ın İyi Yürekli Dev Memo kitabıyla başlamıştık. Tartışmamız da yarım kalmıştı. Şimdi ben kaldığımız yerden devam edelim diyorum. Hikaye şöyleydi. İyi yürekli dev Memo. Kentin pasaklı devi. Yakışıklı oluyor bir gün. Kendine kıyafetler alıyor. Ama yolda karşılaştığı tüm hayvan arkadaşlarına parça parça kıyafetlerini veriyordu. Ve verirken de her seferinde zaten boynumu sıkıyordu. Zaten belimden sarkıyordu gibi. Hep böyle zatenle başlayan cümleler kuruyordu. Bu konuda... Neden böyle diyordur deyince farklı fikirler çıkmıştı. Karşılıkını rahatlatmak için bir kısım demişti ki, karşısındaki daha da rahatsız olur eğer öyle yaparsa demişti. Bir de bu kadar çok kişiye yardım ediyor olmasını hatırladığım kadarıyla sarp bonkörlük olarak nitelendirirken, Duru da bu biraz saflık, kolay kanmak. Yani oradaki saflık masumiyetten çok biraz böyle kolay kanan, kolay kandırılan gibi anlatmıştı. Şimdi buradan devam edelim. Şunu soracağım. Her seferinde parça parça eşyalarını veriyor, bere bere bere en sonunda kendisi böyle bir atlet, bir don kalıyor ortalıkta. Bayağı kötü durumda kalıyor yani. En son kemeri de verince pantolonu düşüyor ve bizim Memo neredeyse çıplaklık üşümeye başlıyor. Şimdi bu kadar çok veriyor olması üzerinden bakarsanız siz Memo için Yardım sever mi dersiniz? Başka bir şey mi dersiniz? Ne dersiniz? Sarp? Bence Ramo yardım sever ee, ve böyle hala bonkör olduğunu düşünüyorum. Eli yardım açık. sever ve yani, bonkör, eli açık. Aha. Çok e, yardım ediyor çünkü. Mesela şey gibi. keçiye gömleğini mi, ülkesini mı? Ona Vermişti. gömleğini veriyordu ha. Ee, ve yani bu şey biraz geride, yani biraz geride de zırhlar ya e, şey kravatını veriyordu, böyle vere vere vere vere yani bu önce eli açıklık. Peki. Sarp diyor ki ben Nemo için yardımsever bonkör eli açık derim. En sonunda kendisi titriye titreye muhtaç duruma düşmüş olsa dahi böyle tanımlıyor. Buna katılmıyorum diyen var mı aranızda? Durum? Ben katılmıyorum çünkü yani iyilik için yapsa da yani, hepsi yani herkese yap, yani yardım edebilir. Ama yani elindekileri değil de yeni başka artan olanları vermesi daha iyi olurdu. He, kendisini muhtaç konuma düşürmeyecekse, artısı varsa onları versin diyorsun. Yani mesela fazla yanlışlıkla fazla bir şey olduysa onları verebilirdi. Daha iyi olabilirdi onun için de. Hı hı. İhtiyaç fazlasını versin. Evet. Böyle veren birisi için ne dersin? Yardımsever, bonkör, eli açık. Yani falan. yardımsever, demem Çünkü yani yani onlar bence kendileri de bir çözüm bulabilir. Hı hı. Bir de o da üzülmeden üzülmesinler benimkileri diye bahanı oluşturduğu için. Hı hı. Yani kendi çözümlerini daha bulmaları daha iyi olur. Ha, bir yandan bütün bu hayvan arkadaşlarının sorunlarını çözerken aslında onları çözüme katmıyor değil mi kendileri sorunlarını çözmüyorlar yani. evet bunu da dezavantajlı buluyorsun galiba sen ne diyorsunuz buna Ece öğretmenim bence ee, adı nedir Nemo e Memo'nun yaptığı e, iyilik çok iyi bir şey ama e, bazen gereğinden fazla yaptığında hem e, bazı insanlara hem de kendine zarar veriyorsun. Bence Memo'nun e, çıptak bir şekilde kalması e, için onun e, adı nedir esyalarının ver, eşyalarını vermesi bana ilk önce şu şu bu hikayede şu çok garip geldi ee, neden yeni aldığı eşyaları ver, verip verdi ee, zaten yani bence karşı taraftan da ben şunu beklerdim ee, şöyle bir şey yani zaten o e, şehir e, kentte... E, pasaklı Memo diye biliniyormuş ve şöyle bir şey birazcık da Pasaklı Memo'nun e, diğer insanlardan diğer insanlar gibi e, normal eşyaların olmaması olmasını istemek yerine arkadaşı için e, daha çok kendilerini düşünüp burada biraz ee, sanki arkadaş e, arkadaşın düşünmek yerine biraz fazla kendilerini düşünmüşler. Ee, bir de ben keçi keçi de şunu çok saçma buldum. Ee, Yerken yerkenin kopmuş olabilir ama yelkinin koptu diye de yani öleceksin değil arkadaşına bunu söylediğinde en azından. Kabul, kabul etmezsin yani teşekkür edersin gerek yok dersin ha, ben şunu anlıyorum yani bütün bu memonun parça parça eşyalarını alan hayvanları biraz bencil buldun galiba yani evet. zaten bu memucuk pasaklıydı anca yakışıklı olmuş almayalım yapmayalım deyip onu düşünmeleri gerekirdi diyorsun öyle mi? Ama onlar da gidip Memo'dan biz bunları alacağız gibi dertleri yok ki. Memo biraz da aa alın alın yapıyor onlar Aa alın alın deyip duruyor. Ömer, Faruk? Ee, öncelikle e, şey demek istiyorum. E, bence Memo'nun yaptığı şey saflıkla, bonkörlük açısında ve e, burada Memo'nun da büyük bir suçu var. E, çünkü bu e, tamam, kravatını verirsin, belki çorabını verirsin, çorabını da vermesin de hadi diyelim verdin. Ama gömleğini falan, kemerini vermek e, yani kendi hakkı olan şeyler değil de daha çok süs eşyalarını verse tamam ama gömleğini veriyor burada. Veya temel ihtiyacı veriyor. olanlara kadar inmesin diyorsun yani evet, biraz daha böyle istek uyandıracak eşyalar hı, olan da. mesela kravatını veya aldıysa beresini hı hı onları verebilir ancak diğer şeylerde ben hocam şeyin de hatası var bir tık ee, Anladım. Yani mi kendini mi? muhtaç konumu düşürünceye kadar vermesini hatalı buluyorsun sen. Öğretmen birine yardımsever der misin ya da başka bir şey der misin? Yardımsever, iyiliksever, fedakar, ne bileyim? Ne, nasıl, nasıl bir şey dersin? Hocam yardımsever denir ama e, tam değil. Çünkü hocam yardımseverler de ne olursa olsun yani gidip de bütün maaşını alıp vermiyor veya bütün yaptığı e, bütün kazancını falan vermiyor. Hı hı. Kazancını atıyorum yüzde onunu veriyor. Yüzde yirmi beşini veriyor. Ama burada e, memo'ydu galiba'da e, tamamını veriyor. Hı -hı, hı hı. Peki, sen bunu yardım severlik olarak görmüyorsun. Üzülmüyorum. Yardım severlik ama yani tam da değil. Anladım. Zaten sen saflıkla bon arasında bir yer diyorsun. Bu bu yardım severlik tam sana şey gelmiyor. Evet hocam, tabii içine yardım sever bir duygu var ama hocam daha çok saflık var yani. Hı -hı. Ve saflıkla bir de elini direkt cebine atıp her şeyini verebilmesi hı -hı. o da bon körlük. Yani eksi. Sarp buna bir şey ekleyecek galiba. Sarp. Bence e, şey Ömer'in dediği şeyde biraz, e, bir bir şey ekleyeceğim. Hı -hı. Yani bence bu yardımseverlik yani Ömer Faruk'la aynı şey düşünüyorum. Yardımseverlik kanı tam değil. Hı -hı. Ama e, Cazimseverler de bazen böyle eğer parası arttıysan yani yüz, maaşının yüzde yirmi beşini vermek zorunda değil illa en fazla. Yani yüzde ellisini verebilir. Parası arttıysa belki e, para biriktiriyordur. E, bir aylık maaşının tamamını yani biriktirmiştir. iki ay maaşının yarısını hı hı. E, sonra iki aydın yarısını toplayıp bir aydık maaşını Hı. eşit bir şekilde e, verebilir. Yardım yani yardımseverler ama yani burada bir sıkıntı var bizim memo'da. Yani böyle don gömlekte kalması biraz e, saçma. Yani, ama zaten ben, bence Ömer Faruk da böyle bir şey söylüyor yani hani yani, kendi temel ihtiyaçlarından vazgeçecek kadar verilmesine karşı oran orantı kişiye göre değişiyor orası yani şahsen ben şey düşünüyorum nedir o bizim şeyin öyle pek de pek yar, de yardımsever olduğunu düşünüyorum çünkü çok şey yani yardımsever öyle don gömlek kalacak kadar vermez. Hı hı. Peki. Şimdi e, fikrimiz değişiyor bazı konularda. Küçük bir müzik arası verelim. Bir soru daha soracağım. Sonra bu tartışmamızı tamamlarız. Şimdi tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. E, bizim memo yardımsever bonkör eli açık gibi iyiliksever gibi ifadelerle tanımlarken birazcık fikir değişti sanki. O kadar da verilmez. Kendin muhtaç oluncaya kadar vermek pek doğru gelmiyor bana dediniz ve biraz saflığa da yakın buldunuz. Sanki Duru'nun dediği şeye birazcık yanaştığınız gibi geldi bana. Bir sorun da şu. Duru az önce bir de şunu söylemişti. Kendileri çözüm bulabilir bu hayvanlar. Diğerleri yani. Memo onlara sürekli vererek aslında onları çözüm bulmaktan da uzaklaştırıyor. Şöyle düşünün, hani sizin yardıma ihtiyacınız olduğunda birisi aa dur ben yaparım, aa dur ben yaparım diye sürekli yapıyor olsa siz orada gelişebilir misiniz çözüm bulma konusunda? Yani o, o, o işin size yararı mı olur, zararı mı olur ya da öyle sorayım. Anlatabildim mi? Ömer Faruk? Ee, Örkenim e, alışırsak zarar olur. Çünkü e, ister istemez e, zaten Memo bize kıyafet verir. Zaten aç kalırsak Memo'dan isteyebiliriz. Gibi ve insanın aklına algı oluşuyor. Yani ister istemez oluşur. E, ve bu da işini daha kötü yapmasın. Çünkü hocam e, bir rahatlık gelir. E, siz kovulmayacağınızı bilseniz işinizden, işinizde daha rahat iş şey yaparsınız. Veya her türlü tokkalı güzel kıyafetler alabileceğinizi bilseniz daha rahat çalışır. Hatta işten kovulmayı bile. Olsun kovursam ne olacak gibi bakarsınız. Neredeyse. Anladım. Bu işin zararı olur diyor Ömer Faruk. Birisi sürekli bize bizim işlerimizi hallederse bu işten zarar görürüz diyor. Duru Yani onu daha çok kullanmaya şey yapıyorlar. Kendileri yine yani kendileri daha şey yapabilecekken onların yani mesela yeni bir şey almış hemen onun şeyini istiyor kullanıyorlar gibi olur ha, bir de şeyi de bozar diyorsun hani o karşı taraf hem çözüm bulma becerisi gelişmez hem de karşı tarafı kullanmayı mı öğrenir evet insanlara yaklaşımını da etkiler yani mesela senin ödevlerine ben sürekli yardım edeyim Aa, dur dur bırak ben yapayım dur dur bırak ben yapayım desem mesela sen bir yandan hem ödev yapmayı öğrenemezsin herhalde, hem de benim işimi başka insanlar yapsın diye bir şey mi, bir tavır mı öğrenirsin? Evet, öyle. Ya bayağı zarar görüyor o zaman alan taraf bu noktada. Ne diyorsunuz? Her zaman eğer onun aldıklarını kullanırlarsa Hı -hı. öyle olur. Anladım. O zaman vermek bazen de zarar da verebilir karşı tarafa, öyle mi? Evet bu alıp verme işini her zaman yapmıyorsa bence bu şey memo bizim e, memo'nun arkadaşlarına hiç yapmaz. Yani arada bir ben de arkadaşıma yardım ediyorum. Şunu yardım eder misin? Yapamıyorum. Şunu nasıl yapacağım diye soruyor. Ben de yardım ediyorum. Ama her zaman şey mesela bizim e, sınıfımızda okuldayken Hı -hı. bazı şeyler öğretmen yardım eder misiniz arkadaşımıza diyor. Herkes neredeyse parmak kaldırıyor. E, sonra cevabı soruyor bazı kişiler. Bu ben şahsen yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani, bilmiyorsun böyle hatırlatırsın. Ya da yavaş yavaş şunu şöyle yaparsan bulabilirsin. Ha, o zaman yardım e, etmek diye. gidip de birinin sorununu pat diye çözmek değil, o kişiyi de çözüm sürecine katman lazım o zaman. Evet yani e, kime ne yapacağını göstereceksin, öğreteceksin ki e, o kişi sana muhtaç kalmasın ya da başka birine muhtaç kalmasın. Hmm. E, kendi... E, işini üstlenebilsin ben Sarp'ın elinden şunu anlıyorum sen sürekli birinin işini yaparsan işte sınıftaki gibi cevabı bulmak konusunda hemen onun adına cevabı bulursan o kişi bu işi öğrenemez ve başkanının muhtaç kalır bakıma muhtaç kalır yani evet. zarar verirsin onu da çözüme katıp ona biraz böyle yardım edip destek olup rehberlik ederek yardımseverlik yardım isteyen kişiyi de çözüme katarak olur diyor Değil evet. mi Sarp? Ne diyorsun evet. Ece bununla ilgili? Ya yani yardımseverlik doğrudan birinin sorununu pat diye çözmek değil onu da çözüm sürecine katmaktır dedi Sarp. Bence Sarp'a katılıyorum çünkü yani yardımseverlik hem onu ona bir fayda dokunarak ama onun bir şey öğrenmesini sağlayarak fayda dokunarak direkt kuş söyleyip değil de ona bir fikir söyleyip hı hı. sana fikir danışan kişiye bir fikir söyleyip hı hı. ona bir yol gösterebilirsin. Ama direkt cevabı söylemek yani ona biraz kabalık etmiş olabilir. Yani çünkü ileriki hayatında belki o sıkıntıyla geri karşılaştığında sen yanında olmayacaksın ve yani direkt insanlara öyle çıkışıktan diye göstermek e, ileriki de hem onu hem de e, şu an sana yardım şu an senin yardımının hiçbir anlamı kalmaz. Ama öbür türlü e, şu an seni yardımını ona fikir verdiğinde o da gelişiyor bir yandan. Diyorsun. Aynen o da gelişiyor ve bir dahakine daha bilinçli davranıyor. İlginç olan şey şunu söylüyorsunuz. Birine böyle yardım edersen yani her şeyini verirsen hani bizim Memo'da don atlet kalmıştı ve muhtaç pozisyona düşmüştü ya karşı tarafın da bazı becerileri, köreleri ve o da muhtaç durumda düşer diyorsunuz sanki. Aslında bu alıp vermedeki dengesizlik herkesi birilerine muhtaç durumda bırakabilir gibi anladım ben. Ne diyorsun Ömer Faruk bununla ilgili? Ee, oradan e, her iki tarafı da tabii ki de e, muhtaç bırakır e, ama eğer onun hep yanında olabilecek bir gücün varsa mesela bunun için aynı zamanda e, o yardım eteceğini için senden daha erken öleceğini de yüz emin olman lazım e, ve eğer ondan bütün hayatım boyunca yardım etmeyi göz alıyorsan hocam karşı tarafa zarar vermez ama aksi takdir hocam e, en ufak bir yalnız kalmada ona yüksek zarar verir. Aa, ve, e, bu bu da çok mesela iki artı iki de yardım ederken. Sen dederek dört değil de yardım ederek onun cevabı söylemesini şey yapabilirsin. Bu dediğin şey enteresan değil mi? Hani eğer senden önce ölmeyecekse dedin ya, ha pardon senden önce ölecekse Yo, o zaman yüzde yüzde, hayat emin sen bundan yüzdeyiz. Hani böyle bir şey de mümkün değil ama çok belirli bir hastalığı varsa belki anlayabiliriz bunu. Ee, ölünceye kadar sen onun bakım vereni olabilirsin ve o muhtaç ne kadar yani hep sana bağlı, hep sana bağımlı kalacak o zaman. Değil mi? O da bir eksi ama e, en azından e, sen sen yokken olacak eksiden daha az. Ha, ha, ha. Yine bir olacak, yine içinde bir üzüntü olacak birine bağımlı olduğu için ama e, bu ona doğrudan bir zarar vermeyecek ha, ha. Ve, ve verenin de o zaman belki bir bağımlılık ilişkisi kurmak gibi bir şey de olabilir. hep lazım. Mutluyor. Mesela bakıcısı gibi bir şey olması lazım. Hmm. Çok sevdiği. Evet. Evet. Sarp bir şey diyecek. Ee, Bence. Bence... Faruk'un dediği ölme şeyi biraz doğru çünkü e, yani senden sonra ölürse ya da başka bir şey olursa e, sana bir şey olursa hı hı. işe gidemezsin, para kazanamazsın böyle komaya girersen mesela yani eğer birine böyle bir, bir, bir yardım ediyorsan hı hı. o sana biraz bağımlı olur Böyle hep senden yardım et ister. hem hep senden bir şey ister. Bunu engellemek istiyorsan, e, yani yardım, gerçek yardımı da Yani direkt, ay ben sana direkt cevabı söyleyeyim, ay ben sana direkt Sulabrent'in haritasını vereyim falan öyle değil yani. Değil şey mi diyorsunuz siz bana balık verme, balık tutmayı öğretme diyorsunuz? Onun gibi bir şey Evet yani. hocam onun gibi bir şey. Hocam Hı. çünkü balık alırsan o balıkçı belki başka bir yere gidecek. Sen nasıl balık yiyeceksin? Anladım. Yardımseverlik biraz balık tutmayı öğretmektir mi? Ben öyle anladım. Ömer Faruk? Ee, hocam yardımseverlik değişir. Mesela... E... Yardımseverlikte balık tutmayı da öğretebilirsin veya e, balık tutması için ona balık da bırakabilirsin. Evet. Mesela hocam e, ona e, tutacak balık bırakmayacak kadar denizi kirletirsen hocam e, bu ona bir kötülük olur. Ama bunu bilerek denizi kirletenler karşı bir şey yaparsan bu da bir yardımseverlikti. Yani sadece balık tutmak değil balığı da bırakmak gerekir. Olmayan balık tutturur. <gülüyor> Tutulmaz çünkü. çok güzel biraz kaynak da bırakmak lazım diyorsun anladım dediğini güzel şimdi programımızın sonuna geldik toparlayalım iki hafta boyunca aslında iyi yürekli DMM o kitabı üzerinden almak vermek ilişkisi sürekli verenin niye verdiği alanın nasıl aldığı buna yardımseverlik mi denir bonkörlük mü eli açıklık saflık fedakarlık bu tarz kavramları tartıştık Güzel fikirler ortaya çıktı. Çok güzel katıldınız teşekkür ederim. Haftaya yepyeni bir tartışmayla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bye bye. Bye, bye. bye bye. bye bye. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye. Görüşürüz. Küçük düşünürler topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir